Okunun faydaları hazırlayan ve sunan Olcan Bakiler. De pol diz kileyi, dinakan o yol okleyi, obakal istinlip ate, kadevradi dinlim ate. Σαν τα πούι το μπαρπεράκι, να κέτρεκει με μεράκι. ελα εδώ να σου σβήσω το φαρμάκι. Στο μαθέ το χασαπάκι, την εσφέλνει ένα αρμάκι. Ξείσαι εδώ με το σπανάκι. Tatar to to obrazanki Opa Merhaba ben Oğul Can Bakiler, burası Radyo Eko, İzmir Ekonomi Üniversitesi İnternet Radyosu, Uykunun Faydaları Programı. Bu haftaki programın başlığı Mülteci Muhacir Müzikleri. İlk dinlediğimiz şarkı Şendul Eleni adlı Yovan Çavuş'un şarkısıydı. Yovan Çavuş bildiğimiz Türkçe Çavuş Yovan Yannis asıl adı. Kastamonu Pontus doğumlu, 1893 doğumlu Yunan Rembetiko bestecisi Yovan Çavuş. Rembetiko nedir ona bakalım. Bir göçmen müziği Rembetiko. Rebetika, Rebetiko, Rebetika şekillerinde anılıyor. Rembetiko kelimesinin kökeni kuşkulu, isyancı, gezgin, düşünceli, otoriteye karşı yarını dert etmeyen gibi anlamlar yakıştırılıyor. Yani bunların içinden e, göçmen müziğine hangisini yakıştırıyorsanız siz de birini alabilirsiniz. E, gezgin gibi bir anlam mesela. E, haşhaş içilen meyhanelerde, rebetlerde çalınmaya başlanmıştır Rembetiko. Evet, müzikalite açısından pek e, parlak bir müzik olduğu söylenemez. Yine de e, bu Rembetiko buzuki, bağlama, keman, lüt, ud, santur e, içeren bu rembetiko e, İstanbul ve İzmir kökenli kafe e, aman tarzında e, İzmir kökenli olduğu için böyle söylüyoruz. Yani giderek müzik kalitesi de artarak bugün Yunanistan'ın e, milli e, şarkılarını seslendiriyor rembetiko. Sanatçıları Bugün dünya çapında Rembetiko sanatçıları var. E, ayrıca e, İzmir kökenli olmasına dönersek bu aynı zamanda içinde oryantal, e, Arap-Türk karışımı e, ezgilerde barındırıyor. E, programın başlığı mülteci muhacir müzikleri bu haftaki. Muhacir nedir? E, bu, bu kelime biraz e, lugattan kalktı çünkü. E, muhacir tehcir edilmek. Yani Rum ve Türkler arasındaki mübadele 1920'den sonraki Yunan ve Türkler arasındaki Büyük Savaş'tan sonraki Büyük Göç olarak anılıyor İzmir'de yaşıyoruz İzmir'deki harabeden Büyük Yangın'dan sonraki Büyük Göç'ten söz ediyorum Yovan Çavuş az önce Şendul Eleni isimli o güzel parçayı da dinlediğimiz Yovan Çavuş, savaş yüzünden Yunanistan'a göç etmek zorunda kalıyor. Burada Uzeri denen, bu da Uzo'dan geliyor Uzeri, küçük meyhane açarak kendini hepten müzeye veriyor. Bu arada büyük göç, büyük yangın hakkında birkaç kelam edecek olursak, Yitik kentin 40 yılı. Cosmas Politisin bir İzmirli Rum'un romanı. Orada İzmirli Rumlar gittikleri yerlere İzmir'deki sem tatlığını takmışlardı diyor. Belki ileride bir programda İzmir'deki bu Politisin değişiyle yitik sem tatlarına ayırabiliriz. Mare nostrum Akdeniz için Romalılar tarafından kullanılan Bizim deniz demek olan Latince bir tabir. E, Mare nostrum'dan az önce bir parça dinledik ama Mare nostrum oluşturan parçalardan biri de Balkanlar, Balkan ezgileri. E, bununla ilgili bir anekdot e, anlatayım. 1920'li yıllarda yine aynı seneler, e, savaş sonrası Türkiye'de Balkanlardan gelen göçmenler e, Türkleştirme için. Diyarbakır, Van gibi doğu bölgelerine yerleştirildiler. Bunlara yerleşme için küçük topraklar verildi. Zaten bunlar geldikleri yerde mallarını, mülklerini bırakmayı kabul etmişlerdi. Yani kısaca sarı saçlı, mavi gözlü Kürtler demek. Şimdi Balkan ezgileri demiştik. Maalesef Srebrenitsayı sayı da analım burada. Maalesef sayısı bayağı bir sayıda boşnak yerlerinden edildi. Bununla kalınmayıp bu Srebrenica'daki savaş esnasında da siviller, kadın ve çocuklar yine büyük sayılarda kadın ve çocuk öldürüldü. Srebrenica katliamı, kırımı halen Balkanlar için bir yara, yani hepimiz için bir yara. İki boşnaktan iki boşnak ses, şimdi şarkılar dinleyeceğiz. 2007'de bir trafik kazasında kaybettiğimiz Toše proski, Zaidi Zaydi adlı parça bir ağıt. Kısaca sözlerini de ekleyeyim. Bat artık parlayan güneş Karanlığa karış Ve sen de ay ışığı Sen de kaybol Keder ormanı Benim üzgün kardeşim Gel birlikte üzülelim sen Yapraklarına Ben gençliğime Senin yaprakların Kız kardeşim Geri gelecektir yine Fakat benim gençliğim Kardeşim Bir daha geri gelmeyecek Arkasından Amira Meduncanin'den Yine boşnak bir ses Bir sevdalinka Aşk şarkısı Demek boşnakça, e, Amira Meduncan'ından bir konser kaydı olacak, Yovano Yovanke. Esmo Dobri Sarajeva! Haymosa da piyama mamalo. Eçim la piyama. Zaydi Zaydi! Yasno Sonce Zaidi pomraći se I ti Yasna I'm Zaten uzaydım. Bu itiliş ya, gorus sestron, İzlediğiniz 1915 Ermeni Tehciri, Ermeni Kırım'ı iddiaları hakkında da çok konuşuluyor fakat dikkate aldığını söyleyemeyeceğim. Şimdi benim umudumu aktarayım. Bu topraklarda Ermeni kültürünün diğer kültürler içinde görülebileceği, dolayısıyla Ermeni kültürünün korunabileceği. Zira bugün dahi Ermeni kültürü tahrip ediliyor. Bu da Ermeni kültürünü görmezden gerek yapılıyor. Hiç utanmadan. Bu sorumluluğu alması gerekenler belli. Ama maalesef bunlar tarafından tek bir kültüre dayandırarak yani buna da genetik adını takmışlar. Genetik gibi bir kavrama göre deniyor ki onlar ölmezler ama siz göremezsiniz. Bu bilindik bir şey. Görebildiğimiz tek kültür var sadece. Adı öfke kültürü. Ermeni kültürünün yok olmayacağı düşünüyor Ama bir kültüre sahip çıkılmazsa ölecektir yani. E, Hrant Dink bir Ermeni Türksü olarak anıyordu. Şimdi çalacağımız sarı gelini. Ermenice de dağlı gelin demek. Bu arada Ermeni grubu Kınar'dan bu parça illaki dinlenmeli. Çok yüce sesler var bu bölgede. İran'dan alalım. Azerbaycan'daki sesler, Ermenistan'daki sesler. Alim Kasımov, Azerbaycanlı halk müziği sanatçısı, Sufi müziğinden etkilenmiş Sarı Gelin. Türkmen müziğine daha yakın farklı bir çeşitlemesini dinleyeceğiz Sarı Gelin'in. Anadolu'dan Alevi Türkmenlerin, İslam heterodoksinin uç örneklerinde aralarında olan bu Alevi Türkmenlerin, Anadolu'daki Alevi Türkmenlerin sürüldüğünü İran ve daha içerilere göç ettiğini etmeye mecbur bırakıldıklarını da ekleyelim. Böylece bilgiyi tamamlayalım. <Gülüyor> Suriye'den gelenlere, Suriyeli çocuklara aynı öfke yansıtılıyor. Sormak lazım bu öfkenin nereden geldiğini sormak lazım. İronik bir şekilde onları görmezden gelmeye çalışıyoruz bir taraftan, diğer taraftan kıyamet koparacak bir öfkenin içindeyiz. Bunun nereden geldiği belli yani background'a bakışla o genetik dedikleri e, bu öfke doğdu. Genetik dedikleri için bu öfke doğdu. Fakat geneteğe karşı siyasi bir açılım yapabilmiş, cesur bir Anadolu şiir geleneği de var. Yunus Emre gibi cesur bir Anadolu şiir geleneğimiz var. Siyasi bir açılım da yapabilmiş. Bunun söylediği, bu, bu siyasi olarak söylediği genetiğin kendi eliyle yapılmış olduğudur. Ee, yalan söylendiğini gör, gördükten sonra utanmak tek çare bana kalırsa. Utanmak, öfkeyi derhal bitirmek ve utanmak. E bu da e, siyasi olarak ölümü uzak tutmak demek bir bakıma. E, birazdan dinleyeceğimiz Yunus şiiri Ölümü Uzak Tutmaya Dair. Erkan Uğur ve İsmail Demircioğlu'ndan Yunus Emre'nin şiiri Yalan Dünya dinliyoruz. E, bir başını Başındaki sözleri seslendirmek istiyorum ben de. Yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne haber verirler. Taşların ucunda gece taşları ne söylerler ne bir haber verirler ne söylerler ne haber verirler ne bir haber verirler Bu hafta programımız bu kadar. Ee, bu arada programın blog adresini de ekleyelim. Uykunun faydaları blogspot.com Buradan e, bizlerle program hakkında e, ayrıca başka konularda bir Görüşlerinizi paylaşmanızı isteyeceğim. E, bu hafta bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Uykunun faydaları Hazırlayan ve sunan Oğulcan Bakiler